yarım asır sonra dünya enerjisini nereden sağlayacak? Dünyanın dört bir yanında yetkililer, uzmanlar bu sorunun yanıtını arıyor. Gündeme bir değişim havası, değişim arayışı hakim. Önümüzdeki yıllara yönelik tahminler, sanayileşmiş ve varlıklı ülkeler başta olmak üzere, birçok ülke yetkilisinin kara kara düşünmesine neden oluyor. Başlıca enerji kaynaklarında bir avuç ülkeye büyük ölçüde bağlı olmak, bu ülkeler için her şeyden önce, Jeopolitik bir sorun. Dahası söz konusu bağımlılığın, bu ülkelerin farklı alanlardaki politikalarına etkisi ve yansımaları var. Gündeme gelen bir seçenek, petrole bağımlılıktan kurtulmak veya en azından bu bağlılığı azaltmak. Özellikle de bu kaynağın en bol bulunduğu bölgenin istikrarsız bir bölge olan Orta Doğu olması birçok kişinin bu seçeneğin üzerinde durmasına neden oluyor. Petrol arzı güvenilir değilse neden başka enerji kaynaklarına yönelinmesin? Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nden Robert Skinner yakın gelecekte bunun pek gerçekçi görünmediği kanısında. Daha bir süre Orta Doğu petrolüne bağlı yaşayacağız. Bu hem bizim hem de Orta Doğu'luların yararına. Bu yüzden ne kadar önce birbirimizi daha iyi anlamaya başlarsak, o kadar iyi olur. Biz sanayileşmiş ülkelere petrol arzının ne kadar güvenilir olduğu ile ilgileniyoruz. Üretici ülkelerse talebin ne kadar güvenli olduğuyla. Günde milyonlarca varillik ekstra kapasite yatırımı yapıp da biz onların petrolünden vazgeçtiğimiz zaman onca fazla kapasitenin ellerinde kalmasını istemiyorlar. Sosyal harcamalar için kaynağa ihtiyaçları var. Ellerindeki tek kaynak da petrol. Bu yüzden petrol talebinin geleceği hakkında aşağı yukarı bir fikir sahip olmak istiyorlar. Sizlerle dost olmak istiyoruz ama elinizdeki malı istemiyoruz türünden açıklamaların kimseye bir yararı olmaz. Onların petrolü üretmeye ihtiyacı var. Bizim de kullanmaya. Tabii bizim bu petrolü şu ankinden çok daha etkin biçimde kullanmamız gerekiyor. Ortadoğu petroline alternatif arayışları bazılarını farklı bölgelere yöneltiyor. Kanada'nın Alberta bölgesi bunlardan biri. Burada yer yüzeyine çok yakın bir derinlikte zift çıkarılabiliyor. Teorik olarak bu madde Kuzey Amerika'nın petrol ihtiyacını kuşaklar boyu karşılamaya yeter. Ancak Robert Skinner bu seçeneğin de şu anda ekonomik olmadığı kanısında. Kanada ve Venezuela'dan geleneksel olmayan yöntemlerle üretilen sıvılar geliyor ama bunu kullanıma sokmanın bir sınırı var. Alberta'da çok miktarda zift ve katran var ama bunun kullanıma sokulması için büyük çaba, iş gücü ve yatırım gerekiyor. Bunlar çıkarılıyor ve muazzam bir ilgi de var. Muazzam bir ilgi var ancak söz konusu petrolü çıkarmanın maliyeti Orta Doğu petrolünün en az 5-6 kat fazlası şu anda. Peki petrole çevre dostu ve ekonomik bir alternatif bulma olasılığı ne kadar yüksek? Amerika Başkanı Bush'tan Brezilyalı taksi şoförlerine dek herkesin aklında bu soru var. This also change how we power our automobiles. We will increase our research in better, better batteries for hybrid and electric cars and in pollution free cars that run on hydrogen. Otomobillerimizi çalıştırma yöntemimizi değiştirmediyiz. Hibrit ve elektrikli otomobillerde kullanılan piller üzerinde daha iyi araştırmalar yapmalıyız. Hidrojenle çalışan ve çevreyi kirletmeyen araçlar üzerinde çalışmalar yürütmeliyiz. Etanol üretmenin yaratıcı yöntemleri üzerinde ekstra araştırma için fon yaratmalıyız. Amacımız 6 yıl içinde bu tür etanolü pratik ve ekonomik hale getirmektir. Petrolden daha ucuz. Üstelik arabanın performansını yükseltiyor. ivmelenme çok iyi. Üstelik alkolün çevreyi kirletme düzeyi çok daha düşük. Büyük ve çevre kirliliğinin yüksek olduğu bir kentte yaşıyoruz. Bu yüzden bu konu çok önemli. Brezilyalı şoförler çeyrek asrı aşkın zamandır otomobillerini petrol yerine etanolle çalıştırıyor. Şeker ve nişastanın fermantasyonundan elde edilen etil alkolü olan etanol, Brezilya'nın uçsuz bucaksız şeker kamışı tarlalarından elde ediliyor. İlk kez 1970'lerdeki petrol şoku nedeniyle kullanıma sokulan etanol şu günlerde yeniden gözde. Kullanımın birkaç sene içinde São Paulo eyaletinde bir buçuk katına, Brezilya genelinde ise iki katına çıkması bekleniyor. São Paulo eyaleti çevre bakanı Jose Goldenberg, ülkesinin bu alanda dünya çapında kilit rol oynayabileceğini söylüyor. Günümüzde Brezilya en büyük etanol üreticisi Amerika Birleşik Devletleri ikinci sırada. Yani Brezilya ihracat yapabilir. Brezilya'daki bir dizi yatırımcının stratejisi Tayland ve Zimbabwe gibi ülkeleri etanol rafinerileri kurmaya teşvik etmek. Bu alanda Brezilya sadece bilgi ve tecrübe değil ekipman da sağlayabilir yakıtlar konusunda akılları kurcalayan başlıca soru, ekim yapılacak arazi ve sulama için suyun giderek azaldığı bir dünyada, enerji ihtiyacını karşılamak için geniş alanları ekime ayırmanın ne kadar akıllıca olduğu. Bu yüzden Shell gibi petrol şirketleri atık maddelerden enerji kaynağı üretmenin yollarını arıyor. Şirket yöneticilerinden Rob Rauts, önemli olan dirim kütle yani birim alan veya hacimdeki canlıların sayısı diyor. Teorik olarak Amerikan sahalarından mümkün olduğu kadar çok dirim kütle toplayabilirsek yakıt havuzunun %30'unu otuzunu etanolden karşılayabiliriz. Bu hiçbir zaman ulaşamayacağımız nihai rakam. Ulaşamayacağız çünkü ekonomik açıdan çok zor bunu yapmak. Ancak veriler, taşıtlarda kullanılan yakıtın önemli bir bölümünün bu yolla karşılanabileceğini işaret ediyor. Hidrojenle çalışan bir otobüsün şoförü bunun hem daha az çevre kirlenmesine neden olduğunu hem de daha sessiz olduğunu söylüyordu. Evrende en bol bulunan bir maddeden enerji üretmeye ne dersiniz? Üstelik atık maddesi sudan ibaret. Londra'da bindiğimiz hidrojenle çalışan bu otobüs işte bu soruya verilen olumlu yanıtın ürünü. Ancak iş enerjiye geldi mi rüya gibi görünen bir seçenek gerçekten de rüyadan ibaret olabilir. Hidrojenle çalışan otobüs iyi fikir ama bu maddenin çoğu doğal gazdan elde ediliyor, bu ise doğaya karbondioksit salınmasını gerektiriyor. Bilindiği gibi bu da küresel ısınma nedeniyle hiç de istenmeyen bir durum. Hidrojeni sudan elde etmek için ise dışarıdan enerji girdisi gerekiyor. Kısacası hidrojen, gerçek bir enerji kaynağı olmaktan ziyade enerjinin bir yerden diğerine naklinde işe yarayan bir unsur. Çevre Kaynakları Yönetimi adlı danışmanlık şirketinden Peter Wooders... The first mass scale hydrogen use would be with vehicles and one of the key reasons there is pollution. At the point of its burning, it basically produces a very small amount of pollution and water vapor. Hidrojenin kitlesel kullanımı ilk kez araçlarda olacak. Bunun nedenlerinden biri çevre kirlenmesi. Bu ürün yandığı zaman çok az buhar ve çevreye zararlı madde üretiyor. Hiçbir sorunu yok. Kentlerimiz, çevremiz için bu çok ama çok önemli. Dahası eğer bu hidrojeni fosil kaynakta olmayan yakıtlardan, nükleer enerjiden, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikten sağlayabilirseniz, çevre kirlenmesi tüm bu devrede de ortadan kalkmış olur. Yani geleceğe dönük olarak son derece yararlı bir adım atılmış olur. Taşımacılıkta kullanılan yakıt olarak hidrojenin petrolün yerini alabilmesi için öncelikle maliyet sorununun üstesinden gelinmesi lazım. Diğer bir büyük sorun da hidrojenin yaygın biçimde kullanıma sunulabilmesi için güvenli yolların geliştirilmesi. Evler ve sanayi için elektrik yönetimi söz konusu olduğumu, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar maliyet ve etkinlik açısından oldukça ciddi birer alternatif. Ancak kömür ve doğalgaza nispeten bunlar şu anda dünya çapındaki enerji arzının çok çok küçük bir bölümünü teşkil ediyor. Uluslararası Enerji Kurumu'ndan Robert Dixon, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelecekte büyük artış göstereceğini söylüyor ve bunun çevre korumanın ötesinde önemi olduğunu vurguluyor. Yenilenebilir enerji yüküsünün ilginç bir tarafı gezegenimizin bazı kesimlerinde güneşin bolca bulunması fakat bu bölgelerin rüzgar veya yağmur açısından fakir olması. Bu ise dirim kütlenin üretilememesi demek. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları haritasına baktığınızda bunun dünya çapında aşağı yukarı eşit dağıtılmış olduğunu görürsünüz. Tabi bir gün gelip bir yakıt kartili veya jeotermal enerji kartili ortaya çıkabilir ama bu kaynakların gezegen çapında dağılımına baktığınızda bunları kullanmanın enerjinin demokratikleşmesi anlamına geldiğini de görürsünüz. Bu insanlara ev veya iş yerlerine yönelik enerji tercihleri uyarınca hayatları kaderleri üzerinde bir düzeyde de olsa kontrol olanağı verir. Alternatif enerji tartışmalarında öne çıkan bir sorun, Amerika Birleşik Devletleri için ve Hindistan gibi geniş kömür kaynaklarına sahip ülkelerin bunu kullanmaya devam edecek olmaları. Bu noktada üzerinde durulan tartışma, kömürün saldığı karbondioksitin çevreye zarar vermesini önlemenin nasıl mümkün olacağı. Tartışmaların bir diğer boyutu da boyut sorunu. Yani enerji üretimi ille de dev tesislerde mi yapılmalı? Merkezi sisteme bağlı dev reaktör ve barajlar zorunluluk mu? Kimi uzmanlara göre hayır. Bu kişilere göre Hindistan'ın ücra kırsal bölgelerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin orta kesimindeki kentlere dek geleceğin enerjisi çok daha küçük ölçekte ve yerel olarak üretilebilir. Nasıl mı? Oxford Çevre Değişimi Enstitüsü'nden Mark Hines anlatıyor. Büyük merkezi tesislerde üretim ve ithalat yerine enerji çok daha küçük ve yerel tesislerde üretilebilir. Hatta bunlar mutfak duvarınıza asacak kadar küçük bile olabilir. Bunun avantajı enerji üretim sürecinde açığa çıkan ısıyı bulunduğunuz mekanı ısıtma veya soğutmada kullanabilmeniz. Elektrik sektöründe yaklaşık 100 yıldır aynı yöntemle çalışıyoruz. Büyük ölçekli merkezi üretim bu. Ancak bunun alternatifi var. Sorun bu alternatifi hayata geçirecek yatırımcıların olmaması. Bu yüzden de bu alternatif şu anki seçeneklerimiz arasında bulunmuyor bu yüzyıl ortalarına gelindiğinde insanlığın bağımlı olacağı enerji kaynağı dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, şirketler ve bireylerin bugünden yapacağı tercihlere bağlı. Londra'daki Imperial College'dan Profesör Tom Burke bu tercihler konusunda pek iyimser değil. Önce yalan üstüne yalan söyleyeceğiz, sonra paniğe kapılacağız, ardından gerçekten de aptalca şeyler yapacağız. Muhtemelen bir sürü son derece yüksek teknolojili, merkezi ve hantal sistemler geliştireceğiz. Bunlar doğru dürüst bir işe yaramayacak. Ama başka bir seçenek daha var. En baştan akıllıca davranmak. Bu seçeneğe yönelirsek kömürden çevre kirlenmesine neden olmayan yöntemlerle yararlanacağız. Zaten daha çok doğalgaz olacak ve sonuçta enerji kullanımı açısından son derece etkin çalışan bir araç filomuz olacak. Muhtemelen önemli sıkıntıların çekileceği tek alanı havacılık oluşturacak. Eğer şimdiden akıllıca davranırsak çok geniş bir yelpazede yenilenebilir kaynaklar kullanacağız. Ama eğer bana akıllıca mı yoksa aptalca mı davranacağız diye sorarsanız genelde aptalca olan yolu seçeceğimizi söyleyebilirim. Şu anki politikalar temel alınarak yapılan tahminler taşımacılıkta petrole, ısınmada ise kömür ve doğalgazı olan bağımlılığın büyük ölçüde süreceğini gösteriyor. Ancak petrol fiyatları, küresel ısınma ve enerji arzının güvenilirliğine ilişkin kaygıların giderek artması, alternatifleri gün ve gün daha çekici hale getiriyor. Belki de gelecek korkulduğu kadar karanlık olmayacak. İyimserler mi, kötümserler mi haklı çıkacak, zaman gösterecek.